1067 numaralı konu, Selman-ı Farisi, radiyallahu anha,ın vefatı esnasında, bugün benim ziyaretçilerim vardır, demesi, Selman-ı Farisi'nin karısı Bukayre şöyle anlatıyor, Kocam Selman ölüm döşeğinde yatarken bir ara beni yanına çağırdı, kendisi dört kapılı odasında yatmaktaydı, bana, şu kapıların hepsini aç ey Bukayre, çünkü bugün benim bazı ziyaretçilerim olacaktır ve ben onların hangi kapıdan geleceklerini bilmiyorum, dedi,